5.0 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında. Ben Seva Şahin. Bugün iki konuğum var. Ee, birisi Almanya'dan Hilmi Tezgör. Merhaba. Evet, e, Hilmi Tezgör ismine e, Açık Radyo dinleyicileri oldukça aşina. Kendisi başlangıcından bu yana, radyonun başlangıcından bu e, bu yana Açık Radyo'nun programcısı. İkinci konuğumuz İstanbul'dan Aslan Erdem. Merhaba Aslan. Merhabalar. Aslan'da çok yakında bir Açık Radyo programcısı adayı diyelim <gülüyor> <gülüyor> e, şimdiden. E, bugün e, Aslan ve Hilmi ile birlikte e, geçtiğimiz aylarda yayınlanan e, Bahçelerinde Yaz, Fırıza Edebiyat Üzerine adlı kitabı e, konuşacağız. E, tez gör Almanya'da e, Esten'de, Dietzburg, doğru telaffuz ediyorsam, üniversitesinde öğretim üyesi. E, Aslan Erdem'de, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, çalışıyorlar. İkisi birlikte bir e, Rüzan e, kitabı hazırladılar. N neden böyle bir kitap hazırladınız arkadaşlar? <gülüyor> E, tamam, gülüş senden, söz benden olsun. <gülüyor> evet, evet, ben başlayayım. E, Valla e, neden e, sorusu tabii çok önemli ama e, yanıtlamamız zor. Aslında e, her şey neden sorusunu sorup onu yanıtlamamız zor ama her konuda. E, neden böyle bir şey yaptık? Ya aslında Aslan'la birlikte bir kitap yapma isteğimiz vardı galiba değil mi? Bir düzeltirsin sen söylediklerimi, hafızan beni yanıtıyorsa Aslan. Bir, öyle bir isteğimiz vardı ve e, hangi yazara odaklanalım diye düşünüyorduk. E, kitap, birlikte bir çalışma bir kitap e, projesi benden gelse de fikir, Firuzan fikri Aslan'dan geldi. Değil mi Aslan? Evet, evet. Doğru. Kadıköy'de oturuyorduk hafta. <gülüyor> evet. e, kaldık böyle kasvetli bir gündü ama şeydi yani Firuzan bayağı bir anda, ah, evet ya Firuzan çok iyi olur. Zaten Türkçe'de de Firuzan için çok az şey var. Böyle derli toplu bakarsak yani dağınık yazılar vardı aslında dergilerde çıkmış en başından biri aslında en çok ilgilenilen yazarlardan biri belki Türkçe'de böyle bir kitap bir şey vardı işte Farukşu'nun bu tiyap onur konu olduğu yıl ki hazırladığı bir neyin söyleşi formatında bir kitap vardı Ahurzan oh, ee, diye bir Öykü. evet o bayağı kalabalık bir metin. Bir de ama şey yani orada bir eleştiri, inceleme gibi bir şey yoktu o kitabın, iddiası yoktu. Biz biraz belki o boşluğu e, doldurma gibi bir yerden Hürrizan'a e, yaklaştık denebilir belki. Evet, akademik bir eser aslında bu. Yani e, doğrudan akademik çok sayıda akademisyenin katkıda bulunduğu bir eser ve Hürrizan'ın kendisinin de katkıda bulunduğu bir eser e, baktığımızda. E, bunu nasıl düşündünüz? Çünkü ben de mesela bir edebiyat tarihçisi olarak... Bunu biraz şey buluyorum, e, yazarın kendi müdahalesi sizi bir e, araştırmacı olarak etkiledi mi? E, ya da Firuzan'ı dahil etmeye en baştan beri karar verdiniz mi? Sonradan mı oluştu? Bu nasıl oluştu? Şimdi Firuzan Hanım mü, kitaba eder diye başta düşünmedik tabii. Yani ama bir yandan da müdahale edecek olursa ne yaparız diye de sormadık kendimize. Yani... E, bence sorun yok bu konuda bir kere ee, ama bilmem Aslan sen ne dersin sonradan tabii Firuzan Hanım e, çok e, projeyle ilgilendi ve ilgisini esirgemedi bizden değil mi? evet evet bayağı e, şey, yoğun bir telefonlaşma süreci özellikle ben İstanbul'da olduğum için daha yakından e, belki Firuzan'la temas halindeydim hala bu arada görüşüyoruz <gülüyor> o sıkı temas hala kopmadı ee, belki şey diyebilir. yani kitap sayesinde Firuzan Hanım'la e, biraz daha böyle yakın arkadaş ilişkisi kurmaya başladım diyebilirim belki. En başında şey kaygımız oldu mu ben de hatırlamıyorum. Ya Firuzan çok dahil edelim mi, işte hani e, kitaba doğrudan bir yazar müdahalesi gibi mi algılanır gibi düşünüyorum. Zaten de dikkat ederseniz çok o değil, biraz şey gibiydi... E, biz bir früzen kitabı yapmak için yola çıktık. Sonra bak tesadüfen parasız yatının 50. yılıymış aslında kitabın yayın yılı. Bizim en böyle bir 50. yıl şeyimiz yoktu. Değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Böyle bir, bir çok falan için. dememiştik. Yayın evi söyledi iyi denk, Çok iyi denk geldi. Dolayısıyla hani akademik tarafı da sen ne olur devam et. E, Seval'in sorusuna karşılık olarak. Vallahi bir kaygımız falan olmadı ya. Yani normal biz bir früzen kitabı yapalım dedik kimleri. Düşünelim dedik falan. O sırada Firuz Hanım da devreye girdi. Senle konuşmalar falan diye böyle devam etti galiba. Evet evet. Beşiydi yani böyle... E, hani 50. yıl parasız yatıldığı biraz... fikri hani, de oradan bir yerden çıktı. E, o nasıl görüyor acaba bu süreci? Çünkü bir de... E, bir, bir söyleşi daha var kitapta. Daha önce kitap dergisinde yayınlanmış. 25. yılı O söyleşinin yapıldığı ya da... 35, çok e, böyle bir işte... Aşama aşama giden bir durumda 50. yılda Andası görüyor bu e, süreci. Bir de e, malum pandemi sürecinde yapılan bir kitap. E, o nasıl deneyimledi bu süreci gibi bir şey de aslında fikirde öyle bir yerden çıktı. Bence enteresan bir söyleşi oldu. İyi de oldu evet, ben, bence de o söyleş, söyleşinin kitapta yer almasından dolayı gayet memnunum aslında. O kitaplığın galiba par parasız yatılı 40. yıl sayısıydı. Patris Röthük'e <gülüyor> olan söyleşiyi aldık. Bir de işte bu yeni söyleşi diyelim. Hakikaten bence e, çok tamamlayıcı oldu diye düşünüyorum ben. Evet yani e, şimdi de e, bu sürece bağlayarak tarihselleştirdiniz aslında. Yani Firuza Edebiyatı'nın yeni bir tarihselleştirme. Mikrofon evet kapatalım. şimdi biraz e, kitabın içine doğru e, girelim. E, kitap e, çok yönlü bir pürüzan edebiyatına bakış aslında. Bu başlıkları editörler olarak sizler mi tespit ettiniz? Yoksa kişileri ilk önce seçip hangi konularda yazacaklarını da siz mi, yani onlardan mı istediniz? Bunları özellikle soruyorum. Çünkü bu bir tercih. Editöryel bir tercih ve hani bu tarz, ikinizin de hoca olduğunu da göz önünde bulundurarak bu tarz kitapları Hazırlarken hani izlenen yöntemlere e, ve çalışmanın aşamalarına dair de e, konuşmak e, bu, bu tarz çalışma yapacak kişiler için de bir örnek teşkil eder diye düşünüyorum. Evet yani e, bu soruyu hakikaten ikimiz de derinlemesine cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Ben başlayayım olur mu yine e, Aslan sonra devam edelim. Vallahi önce e, bir Firuzan kitabı yaparsak buraya kimler yazmak ister diye düşündük bir kere yani istek üzerinden önce gittik sonra da hani olsa iyi olur üzerinden gittik yani iki yoldan ilerledik gibi ve her kitaba ya da en azından her kitaptan bir ya da birkaç öyküye ya da belli bakış açılarına ya da belli yöntemlerden olsun istedik yani Füruzanın hemen her kitaplarına dokunulsun istedik biz ee, ve dediğim gibi yani kimler olabilir sonra da kimler olsa iyi olur üzerinden ve bütün kitaplara dokunabilme onları kucaklayabilme e, isteğiyle diyeyim ve sana bırakayım asla eksikleri öyle şey ekleyebiliriz belki ee, biraz başlangıç aşamasında yani çok da bilinçli olarak yapmadığınız bir şey daha vardı o da e, temalar belirlemek yani Füzyon Anebiyatı için bir, bir başka kavramlar var kavramlar üzerine mutlaka yazılar olmalı gibi bir yerden de yaklaştık. Sanırım gizli bir yerden bunun farkında olmadan çünkü bir zaman şeyi aradığınızı hatırlıyorum. Ya şu konu üzerine yazacak birini daha eklemeliyiz yoksa eksik kalacak gibi. Doğru. 7-8 kalemlik bir baş şeyimiz vardı. Bende de hala var onlar. <gülüyor> <gülüyor> Arasında var Yani şu konular üzerine mutlaka yazalım ama bir yandan da hani bir taşla iki kuş, farklı eserlere dokunarak olursa da iyi olur. Çünkü evet. böylece bütün eserlere dokunabilelim gibi evet. bir yoldan ilerledik. Pardon sözünü kestim. Bu şey de yani e, Fürzen da buna çok müsait. Zaten şey e, belli 8-10 teması var. Onları sürekli derinleştiriyor. Dolayısıyla böyle e, sürekli alan kaydıran bir şey de yok. Edebiyat tercihi de yok. Sürekli bir derinleştirme durumu var. Belli başlı e, meseleleri. E, dolayısıyla bu anında rahat bir e, şeyimiz oldu. Hazırlık sürecimiz oldu. Evet, gerçekten Ama, evet, rahat hocam. oldu hakikaten. Bu halde şunu diyebiliriz, aslında siz e, kendi tespit ettiğiniz bu füzesi edebiyatının temeli olan ve kendi içinde tekrar edip dönüştürülen, değiştirilen ve e, derinleştirilen e, meseleleri yazmaları için e, aslında bu e, akıl yani bu araştırmacılara e, ipuçları ve e, tavsiyelerde bulundunuz. Peki neler onlar bu 7-8 şey? Bütün bu kitaba baktığımızda bunların da aldığını düşünürsek. Yani aslında ben yine de sevaz şeyi düzeltmek isterim. Yani o konuları belirledik de yazarlara e, bu konularda yazılmalı gibi bir hani böyle bir sanki kitabın hazırlayanları olarak şey yap, bir yönlendirme yapmadık. Ama bu, bunlar olsun diye bir kendi derin çaba gösterdik. Yani öyle söyleyeyim yoksa e, sen söylemezsin artık. Sizarsam... <gülüyor> <Y> yani <gülüyor> hiç etmedik diyebilirim aslında, değil mi? Evet, evet. Yani ama o konuları şey yapmam için kağıtlar bulmam lazım. <gülüyor> ben buldum. Şey bu arada e, oraya bir ek olarak şey denebilir. E, tercih ettiğimiz İsimler de zaten o sahada çalışan isimler olduğu için biraz böyle şey karşılıklı gelen iki şey gibi oldu. Niyet gibi oldu aslında. Yani işte ne bileyim sinema üzerine bir şey düşünüyorduk. Benim sinemalarım üzerine mutlaka bir yazı olsun istiyordum. Umut Hoca'yı o yüzden mesela hani hocam böyle böyle bir şey var. Hem sinema filmi versiyonu var hem öykü versiyonu var. Zaten o tercih de öyle bir yönden oldu. Baş bir şey tercih etse de de tabii ki. Yapabilirdik yani. E, böyle bir şeyimiz vardı, alanımız vardı her zaman. Evet, bayağı yani esnek ve yumuşak gittik ama ortaya çıkan şey sanki çok belki de planlanmış, kurgulanmış gibi görünmüş olabilir ama e, çok öyle bir şey yoktu yani aslında. Evet. E, Sende sen söyle... sen de var dedin, konular bilmiyorum Seval, pardon. Ha, yok, pardon. sen söyledin mi? Ee, konuları şöyle toparlayayım mı? kavram mı diyelim. Ee, yani kavram denebilir aslında. İşte ne bileyim, e, göç meselesi aslında, Fürze Menebiyatı'nın çok başat meselelerinden birisi. Hakikaten e, en başından bir, ilk kitabından son kitabına kadar bunu bir mesele olarak sürekli masada tutuyor. Çünkü bunun üzerine düşünüyor. Eminim ya yani şu an bir şey çalışıyor olsa, belki mülteciler hakkında bir şey çalışıyor olurdu diye tahmin ediyorum. Ee, işte ne bileyim, Özellikle Balkanlardan Edirne'ye göç, oradan İstanbul'a geliş, Kasımpaşa'ya yerleşmeler falan, o Edirne'nin köprülere bir düşünüyorum. Şu an bir şey yazacak olsaydı belki işte ne bileyim Suriyeli bir ailenin hikayesini anlatıyor olurdu gibi bir yerden düşüyorum. Bu sefer göç çok önemli bir mesele, yoksulluk çok önemli bir mesele için. Bazı özel anlatım tekniklerini çok yoğun kullanıyor işte kokular meselesi çok yoğun kullanıyor. Bunun hakkında bir yazı mutlaka olsun istiyorduk. Öbür tercih üzerinden başka burcunun öyle bir sunshine öyle bir şey yazdı. Kadın meselesi işte kadınlar, anneler ve kız çocukları ilişkileri, babasızlık meselesi yine benzer ve işe geçmiş iki mesele olarak sanki Toplumda değerlendiriyor. Tabii toplumun kadına dair algıları ama Firuza'nın onu çok başka bir yenilikçi bir tarzda bir şekilde öykülerine ve hatta filmine yansıtabilmesi mesela. Yine göç bağlamında tabii dönüşümler ama her türlü dönüşümler yani... Ülke, devlet, yaşamsal standartlar, refah. Mimari bile hatta. Mimari de. Tabii yani aslında böyle bakıldığında İstanbul'un dönüşüm öykücüsü diye bir tanımlama yapsa biri mesela Firuza'nın için herhalde bu da yanlış olmazdı. Evet bu çok önemli bir tespit ve yeni bir şey aslında. Hani bir İstanbul yazarı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden değildir Firuza'nın. Ama Hı. mesela bu kitap öyle olmadığını... Yani gösteriyor bize yani bunun bir eksiklik olduğunu ve Firuza Edebiyatı'na dair önemli bir ayrıntı olduğunu öğreniyoruz. Evet bir ara verelim isterseniz ne çalalım bugün? Valla Firuza'nın bir öyküsü ne ismini veren Tokat Bir Bağ içinde türküsünü tercih edebiliriz Seha Okuş'un sesinden dinleyelim onu. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuklarımız Silmi Tezgör ve Aslan Erdem'le birlikte Bahçelerinde Yaz Firuzan Edebiyatı üzerine kitaplarını konuşma, konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde bu kitabın oluşma fikrinden ve kitabın inşasından bahsettik burada biraz artık içeriye de gireceğiz şimdi kitaba katkıda bulunanlar Umut Tümay Aslan Burcu Şahin, Erol Köroğlu Deniz Gündoğan İbrişim Aslan Erdem, Ayşe Görkem Kozanoğlu, Nazan Maksudyan Zeynep Tüfekçioğlu Hilmi Tezgör, Funda Durmuş, Haydar Ergülen ve Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek. Kitapta ayrıca programın ilk kısmında konuştuğumuz gibi Aslan Erdem ve Hilmi Tezgör'ün Füruzanla yaptığı bir söyleşi. Ayrıca Füruzanla parasız yatının 40. yıldönümü dolayısıyla daha önce Patrice Rötik tarafından yapılmış bir başka söyleşiye de yer veriliyor. Kitap güzel bir tesadüf olarak parasız yatının 50. basım yılına da Denk gelmiş bir şekilde e, yayınlandı. Evet, burada e, oldukça çok yazarlı bir kitap. E, neler var kısaca? Kim, ne yazdı? E, bunlardan bahsedelim mi? Bahsedelim. E, ya bunu fırsat bilerek, zaten süremiz az ama, biz Aslan'la... Tabi yine bir birlikte kitap yapma şeyimiz var. <gülüyor> Planımız var. Senden söz alalım mı artık? Bu kitabın yazarı kim olursa olsun. <gülüyor> Kayıtlara geçsin bu. <gülüyor> Kayıtlara geçsin ki yani buradan böyle emin olalım. Tabii olur. Konudan... Ne demek? Tamam o zaman Zeykle. yazarı çok enteresan seçelim aslan. Bakalım. <gülüyor> Sevaliden nasıl yani, e, bu, bu, ya Bunun yanı sıra... E, Bilmiyorum, belki Aslan onları sen mi şey yaparsın kısaca? Ee, olur, aslında Ama... şey gibi düşünüyoruz. Ee, ya işte bir yandan konular, bir yandan öyküler üzerinden gitti. Şey düşününce böyle kitabı, ya acaba bu kitabın yanına 3 cilt daha koyabilir miyiz gibi düşünülebilir mesela. Yani onu yapacak başka arkadaşlar da mutlaka olabilir. Çünkü şey yani, her bir öykü üzerine bir yazı bile çıkabilir. Hakikaten hmm. ilk 3 kitabı üzerinde baktığımızda, işte 71, 72, 73, 5, 5'e kitap. E, harikulade hikayeler var içinde. Nefis öyküler var. Dolayısıyla her biri için bir yazı bile toplanıp e, yeniden e, başka kitaplara, çalışmalara vesile olabilir. E, bizim kitapta ne var? E, benim sinemalarımla başlıyor aslında. Biraz böyle kronolojik de dizdik gibi. Umut benim sinemalarım üzerinde bir bakış ve tahakküm incelemesi var. E, hem öyküyü hem filmi bir arada e, inceliyor e, Metin. E, sonra Burcu'nun işte az önce bilmediğimiz Tokat Bir Bağ içinde Türküsünün de geçtiği o e, öykü üzerinde koku meselesi üzerinden bir incelemesi var. E, aslında genel bir şefrizon öykülerindeki koku nasıl bir alımlama estetiği yaratıyor meselesini çözmeye çalışan bir yazı. E, Erol Hoca'nın, Erol Köroğlu'nun 47'liler üzerine bence daha önce hiç yazılmamış bir e, şey evet. kuruyor bu yazıda. Yani çok bir özel bir yazı bu. değişik bir okuması var çünkü genelde 47'ler roman hep... Negatif eleştiri almış bir roman. Ee, dışarıda kalan birinin yazdığı e, şey romanı, e, politik roman gibi düşünüldü. Sonra Deniz Deniz Gündoğan İbrişim'in yazısından bahsettik mi demin? Yok bahsettik. Bahsedelim. Sen devam et lütfen. <gülüyor> deniz ve ben gül mevsimi Midir gül e, öyküsü üzerine e, bir yazı yazdık. O deniz madunu kaldir üzerinden e, bir yazı koydu. Ben de e, yaşlılık meselesi üzerinden bir yazı yazdım. O e, Hı -hı. zaman yine temel kişilerinden biri o yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler. E, sonra Ayşe görkem Pozunoğlu Sevda Bolu bir yazı üzerine yazdım. Ee, bir de tabii hem Firuzan Edebiyatı'nın hem bizim kitabın bir Almanya ayağı var. Özellikle Berlin üzerinden düşürürsek. Hı -hı. Nazan Maksutyan, e, Türkçe'de olmayan bir Firuzan kitabı üzerine, bir çocuk kitabı üzerine bir yazı yazdı. Türkiye Çocukları. Ee, evet, o da özel bir yazı oldu aslında. Çünkü evet. Türkiye Çocukları zaten Firuzan'ın bir bakıma Türkiye külliyatında yer almıyor. çevrilmedi de. Zaten çevrilmesi de kolaydı çünkü görsel olarak çok zengin bir kitap. Dikinda da Türkay. O var. Sonra Zeynep Tüfekçioğlu Berlin romanı ya, üzerine yani Berlin'in Nartici'yi üzerine yazdı. Aslan. Güzel bir e, <gülüyor> deneme yazı arası güzel bir şey yazdı. Evet. E, bu Ulu Cam'ın ardında tabi biz süreyi de tüketiyoruz değil mi? Sabah. Çok fazla da vaktimiz kalmadı. Yok, ya no, yani bir üç dakikamız daha var. Yani kitapları tamam. bahsetmek önemli. Hani hem dinleyicilerimiz hem de Füruzan okurları için. Hı hı. Ee, o zaman ben ben benim öykülere bakışım biraz değişen hayatlar üzerineydi. Dolayısıyla bir aslında genel olarak öykülere bakıştı. O yüzden aslında kronojik gittik ama sonra da biraz dağıldık diyebilirim bu sıralamada. Funda Durmuş'un bakışında da yine daha çok Firuzan'daki şarkılar, türküler üzerinden bir yaklaşımdı. Sonra Haydar Ergülen sağ olsun zaten onun e, öyküler üzerine yazdığı şiirleri var değil mi asla? Firuzan'ın Şiirler Kenti, Firuzan'ın şiir kitabı Lodoslar Kenti'ni de odağı alarak. Sonra da Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek'in Rumeli Nostaljisi var. Evet, söyleşilerden bahsetmiştik. Peki son olarak e, siz e, Aslan'ın da daha önce böyle bir e, tecrübesi var. Onu da merak eden e, dinleyicilerimiz için hatırlatabiliriz. Daha önce yine Burcu Şahin'le e, birlikte e, yaptıkları e, bir derleme kitap var. Sen söylemek ister misin Aslan? Tabii bir 16 kutlar kitabı yapmıştık. Ee, evet. Yaşanmış ağır bir rezgü 16 kutlar için bir ayıta. Hilmi ee, Hoca'nın da bu arada var. Bir de Oğuz Atay kitabı var. Evet. <gülüyor> evet e, biz Hilmi e, ile burada yapamadık Oğuz Atay programını ama başka bir mecrada yapacağız. Fakat Aslan ve Burcu ile birlikte e, 16 kutlar, kutlar kitabı üzerine bir program yapmıştık radyoda. İsteyen e, dinleyicilerimiz e, bu programı da dinleyebilirler. Ee, bu tarz kitapların e, ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve hepimiz aslında bu tarz kitapları yaparak bir de kendi yazacağımız şeylerden fedakarlık yapıyoruz. Yani biz araştırmacılar ve edebiyat tarihçileri bu kitaplara harcadığımız enerjiyi e, çok rahat kendi kitaplarımızı ya da makalelerimizi yazarak da harcayabiliriz diye düşünüyorum ben. O yüzden bunlar çok fedakarlıkla yapılan kitaplar, çok değerliler. Çünkü sizlerin de bahsettiği gibi kendilerinden sonraki e, kuşakların bu yazara e, bakışını ve e, kendilerinden sonraki araştırmacıların bu yazarla ilgili yeni kavramlarla, yeni perspektiflerle tanışmaları için e, farklı dönemlerde bu tarz kitapların e, yapılması gerektiğini ben hep düşünüyorum. Yani sadece bir ya da iki kere değil. Çünkü bu böyle şey gibi diziler filmler gibi fark, yani yazarların yani önemli edebiyatçıların farklı kuşaklara farklı dönemlerde tanıtılması onların yeniden gündeme gelmesi açısından çok önemli. Ve çok tebrik ediyorum her ikinizi de çok güzel bir çalışma ben çok keyif olarak okudum. Umarım bu kitap sizlerin de söylediğiniz gibi birçok kişiye ilham kaynağı olur. Birçok kişi Füruzan üzerine yeniden düşünmek ve yeni sorularla, yeni perspektiflerle edebiyatına yaklaşmak için bu kitabı kullanır. Ben kullanacağım, öyle söyleyeyim. <gülüyor> ben de o yüzden çok teşekkür ederim. Sizlerin de olarak söylemek istediği şeyler varsa. Çok teşekkürler Seval bizi konuk ettiğin için. Benim söyleyeceğim şey şu, o zaman biz bu sözlerden sonra Aslan yeni projemizi bir kere hızlanlar alalım. Onu, onu söyleyebilirim. Sen ne dersin bilmiyorum son söz olarak. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hakikaten ben birazdan bir mail atayım Seval evet. Hocam'a. de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Başka kitaplarda görüşmek üzere.